Bedir Savaşı. Mahi. Medine'ye geleli epey olmuştu. Müslümanlar vakitlerinin çoğunu peygamberin kurduğu mescitte geçiriyorlar. Onun imamlığında namazlarını kılıyorlardı. Biz küçükler de sık sık cemaate katılıyor, babalarımızın yanında saf tutuyorduk. Peygamberimizin evi hemen mescidin bitişiğindeydi. Bazen evinin önünde oyunlar oynuyor, belki sesimizi duyup çıkar da pamuk gibi elleriyle başımızı okşar yumuyorduk. Dışarı çıktığı zamanlarda da hemen etrafını sarıyor, onunla az da olsa sohbet etme imkanı buluyorduk. O kadar güzel ve yumuşak konuşuyordu ki bizimle. Konuşması hiç bitmesin istiyorduk. Bir gün evinden hızla çıktı ve Namaz vakti olmamasına rağmen mescide girdi. Bizi görmesine rağmen selam dahi vermemişti. Önemli bir mesele olduğunu hemen anlamıştık. Arkadaşlarım ve ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem takip ederek ardından mescide girdik. Mescitte Ebu Bekir, Ömer, Sa'd bin Muaz, Esad bin Zürare ve birkaç sahabe daha vardı. Resulullah'ı telaşını görünce etrafını sardılar. Biz de hemen arkalarında duruyorduk. Peygamberimiz Allah'a hamd ettikten sonra bizi fark etmiş olacak ki arkasına dönüverdi, tebessüm etti ve sustu. Onun sükutuyla Bilal bin Rebah bize doğru yaklaştı. E hadi bakalım ufaklıklar, siz dışarıda oyununuza devam edin. Önemli bir genişme olursa biz sizi haberdar ederiz, dedi Bizi mescitten çıkardı. Çok geçmedi ki hepsi dışarı çıktılar ve koşar adımlarla evlerine dağıldılar. Bizim merakımız hepten artmıştı. Neler olduğunu öğrenmenin tek bir yolu vardı, evlerimize gidip beklemek. Arkadaşlarımla mescitte buluşmak üzere sözleşerek evlerimize gitmek için ayrıldık. Soluk soluğa kalmıştım. Annem beni kapıda görünce neyin var oğlum nedir bu hal dedi. Ben mescitte olanlardan ve Resul'ün telaşından bahsetmeye başladım ki Medine'de tellalların sesi duyuldu. Dışarı fırlayıp pür dikkat dinlemeye başladım. Duyduk duymadık demeyin. Mekke liderlerinden Ebu Sufyan'ın kervanı Şam'dan dönmekte. Resul bu kervanı vurma kararı almış olup isteyen Müslümanların bu birliğe katılmasını buyurmaktadır. Demek telaşın sebebi buydu. İşte beklenen an gelmişti. Herkes malının mülkünü Mekke'de bırakarak dinini yaşamak için Medine'ye hicret etmişti. Mekke'deki müşrikler de Müslümanların eşyalarını yağmalamışlar, evlerini sahiplenerek orada oturmaya başlamışlardı. Nihayet Müslümanlar kendi mallarını gasp eden müşriklerden öçlerini almanın bir fırsatını bulmuştu. Çok kısa bir süre içerisinde Müslümanlardan kılıcını kapan gelmişti. Benim gibi arkadaşlarım da sefer ilanını duymuş, çoktan mescitteki yerlerini almışlardı. Gittiğimde bana ayırdıkları yere oturarak onlarla beklemeye başladım. Herkes kendi arasında konuşuyor, Resulü bekliyordu. Bizse Ebubekir, Ömer ve diğerlerinden gözlerimizi alamıyorduk. Her biri aslanlar gibi yırtıcı, cesur ve hırslı duruyordu. Hele Ali, Resul'ün damadı. Kılıcını kuşanmasıyla heybeti öyle artmıştı ki onu gören savaşmaktan korkardı. Ya Hamza? Peygamberin amcası. Normal zamanlarda yanımdan geçtiğinde kalbim yerinden oynuyordu heyecandan. Şu an ona bakmaya korkuyorum. Zırhının içinde o kadar azametli ki. Arkadaşım beni dürterek, işte peygamberimiz geliyor, dedi, zırhını giymişti o da. Kılıcını kuşanmıştı. Herkes sus pus olduğu Resulün ağzından çıkacak sözü odaklanmıştı. Peygamberimiz saflar arasında dolaşarak birkaç kişiyi yaşının küçük olması sebebiyle birliğin içinden çıkardı. Resul'e karşı gelme korkusu olmasaydı eminim her biri yalvarıp yakarırdı. Ama Resul, siz ayrılın dedikten sonra yapılabilecek bir şey yoktu. Kalbim güm güm diye atıyordu. Bir gün ben de şu mücahitler gibi olabilecek miyim? Ali gibi heybetli, Ömer gibi gözü kara, Hamza gibi cesur anılabilecek miyim? Tam hayallere dalmışken Resul'un sesini duydum. ''Haydi, çıkıyoruz.'' demişti. Medine ehli bu 300 kişilik birliği şehrin çıkışına kadar yolcu etti. Tabii ben ve arkadaşlarım da. Ordu yavaş yavaş gözden kayboluyordu ki aklımıza bir fikir gelmişti. Ordunun peşinden gidip savaş yerine çok yaklaşmadan onları izleyebileceğimiz bir yer bulabilirdik. Kimseye görünmeden, evden su kırbalarımızı, ihtiyacımız olan erzak torbasını alarak orduya yetişmek için olanca gücümüzle koşuyorduk. Hava sıcaktı, aylardan Ramazan'dı. Susuzluğa dayanacak halimiz kalmamıştı. Aramızda istişare ederek seferi olduğumuza ve oruçlarımızı bozabileceğimize kanaat getirmiştik. Bu bir içtihattı. O kadar suf ve asabıyla oturup kalkıyorduk ki fıkı ihtiatlar yapmamızda ne sakınca olabilirdi. Suyumuzu kana kana içtikten sonra daha da canlanmıştık. Artık orduya yetişmemiz an meselesiydi. Ve ordu göründü. Bir tuhaflık vardı. Neden burada durmuşlardı? Çok alakasız bir yerdi. Biraz daha yaklaşıp onları duymak istiyorduk ama yakalanmaktan korkuyorduk. Yakalanırsak bizi geri gönderebilirlerdi. Resul'ün sesi bölük pörçük geliyordu. Ah, Galiba Ebu Sufyan ordunun geldiğinden haberdar olmuş ve kervanın yönünü değiştirmiş. Çoktan uzaklaşıp gitmiş bile. Of! Şimdi ne olacak? Boşuna mı o kadar yolu kat ettik? Arkadaşım beni dürterek... Bir dakika! Resul konuşmaya devam ediyor. Hii! ''Arkadaşlar, Mekke büyük bir orduyla üzerimize geliyormuş. Resul, savaşmak ister misiniz?'' diyor, dedi. Sahabeler tek tek konuşma yapıyorlar. Homurdananlar var. ''Savaş için gelmedik, kervan için geldik, kervan yoksa geri dönelim.'' diyorlar. Resul yüz çeviriyor onlardan. Ensardan Saad bin Muazzamca konuşuyor şimdi. ''Ey Allah'ın Resulü, sen bize şu denize girin.'' desen biz gözümüzü kırpmadan gireriz. Anamız, babamız sana feda olsun. Bu hikaye çocuklar için kaleme alınmış bir yazı dizisidir. Bu yazı Temhit Dergisi'nin 36. sayısında yayınlanmıştır.